Ben ya, ben ya Okuyom, okuyom, okuyom ben ya Üçgenler çok basit olay Yardımcılar açı ortay Yükseklik ve kenar ortay Üçünü bilsen işler kolay Açı ortaya açıyı eşit böler Üçgenin içinde kesişirler Kenar ortay kenarı eşit böler Ağırlık merkezi kesiştikleri yer Yüksekliktir tabana inen Kenar olur dik üçgende Kesişirler dik köşede Dar üçgende kesişim içeride Geniş açılı üçgenlerde Görürsün hayali çizgilerde Yükseklikler kesişir dışarıda Üçgen eşitsizliği var sırada iki kenarın toplamı Üçüncüden büyük olmalı iki kenarın farkı Üçüncüden küçük olmalı oh. Büyük açının karşısındaki En uzun kenar olur Küçük açının karşısında Tabii ki küçük kenar durur Şekildeki üçgen kanola Değerlere bakılırsa Kaç farklı değer alır ha? Karar çizdiği o mürd arasında dik açılı bir üçgende hipotenüs aynı uzundur. Hipotenüs dik açının karşısında duran olur. Hocam bu ne beyin infaz? Lütfen ara ve biraz açık kenar hipotenüs benim de oldu menüs kuz. Oh. Herkesi falan ölçer. Üçgen çizmen için yeter En az bir kenarı bilsen Üç açıyla olmaz üçgen İki nokta arasındaki Mesafeyi bulmak kolay Patönüsün tanrılası Pisagor'un teoreni var Dikkenarların kareleri Toplanır birbirleriyle Kesinlikle eşit olur Hipotenüs'ün karesiyle <gülüyor> Hipotenüs'ün bahçesine Doloslama daldım hocam Pisagor'un formülünü kestirmede buldum hocam Tebrik ederim çok zekisin Özel üçgenleri bilmelisin 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17 ve ders bitti. Okuyom ben ya, ben ya. Okuyom, okuyom, okuyom ben ya.